15. Bölüm ŞEYHLERE Vahi. Vahiy, fısıldama ve gizli konuşma anlamlarına gelir. Allah, nebiler seçer ve insanlara duyurmak istediği sözlerini Cebrail aleyhisselam aracılığı ile onlara vahyeder. Cebrail'in konuşmasını o nebiden başkası duymadığı için ona vahiy denir. Vahiy, ilham anlamına da gelir. Çünkü ilham, Allah'ın insanın içine doğurduğu şeydir. O da gizlidir ama kişiseldir. Hiç kimseye duyurulması gerekmez. Müslüman, kafir herkes ilham alabilir. Bu konu ileride gelecektir. Vahiy denince çoğunlukla nebilere gelen vahiy anlaşılır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile nebilik bitmiş ve böyle bir vahyin kapısı kapanmıştır. Allah bazı şeyleri şeyhlere vahyeder. Allah Teala Musa'nın annesine vahyetmedi mi? Kasas suresi 7. ayette şöyle buyuruluyor. Muza'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Allah arıya bile vahyetmiştir. Şehlere niye etmesin? O Nahl suresi 68 ve 69. ayetlerde şöyle buyurur. Rabbin bal arısına şunları vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin. Sonra bütün ürünlerden ye ve Rabbinin sana gösterdiği yollara koyul. Bu ayetlerdeki vahiy Allah'ın nebilerine yaptığı cinsten değildir. Yani bir arının kendine vahyedileni bir başka arıya anlatması gerekmez. Allah ona da aynı şeyi vahyetmiştir. Vahyin çeşitleriyle ilgili olarak şöyle buyrulur. Allah hiçbir insanla konuşmaz. Ama vahiy ile perde arkasından Yahut emrettiklerini izniyle vahyettirdiği bir elçi göndermesi şeklinde olursa başka. O yücedir, doğru karar verir. Şura suresi 51. ayet Bu üç çeşit vahiden birincisi her insana olur. Musa aleyhisselamın annesine ve Meryem validemize gelen vahi budur. Buna ilham deriz. Perde arkasından olan de daha çok rüyalar şeklindedir. Yusuf Aleyhisselam'ın ve kralın rüyasında olduğu gibi Allah bazı bilgileri bize rüyada ulaştırır. Bunlar için Müslüman olmak şart değildir. Nebilere gelen vahiy bunların üçüncüsüdür. Onlar vahiyi insanlara tebliğ etmek ve uygulamak için aldıklarından her nebi aynı zamanda Allah'ın elçisidir. O vahiyi Allah'ın bir başka elçisi olan Cebrail'den alır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Başlayınca geceye Nefeslenince sabaha yemin ederim ki, Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. Güçlü, arşın sahibi yanında itibarlı, orada saygı gören, güvenilir elçi Cebrail'in sözüdür. Sizin arkadaşınız Muhammed ise, cinlerin etkisinde değildir. O, Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. Kendindeki gayb bilgisini, yani aldığı vahyi, kimseden saklamaz. Bu Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Kur'an herkes için zikirdir. Sizden doğruluğu ölçü alanlar için. Doğru ölçünüz sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın düzenine uyan ölçünüzdür. Tekvir Suresi 17 ila 29. ayetler. Rüya kesin bilgi ifade etmeyebilir. İlham da vesvese ile karışabilir. Ama Nebi olan Resul'e gelen vahyin kesin olması gerekir. Bu sebeple vahyin bu çeşidi Cebrail aleyhisselama eşlik eden bir melek ordusuyla gelir. İlgili ayetler şöyledir. Allah bütün gaybı bilir. O seçtiği elçi dışında kimseye gaybını açmaz. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker. Böylece o elçi Rablerinin gönderdiklerinin meleklerin ulaştırdığını onların yanında olanın tamamını aldığını ve her şeyi bir bir kavradığını bilmiş olur. Cin suresi 26-28. ila ayetler Nebilik bitmiş ve vahiy alma kapısı kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak tek iş Allah'ın kitabını ve her biri birer hikmet olan sünneti iyi kavrayarak yaşamak ve onları insanlığa tebliğ etmektir.